961. konu, Hazreti Ömer'in çıplak ayakla mescide gitmesi ve hutbesinde kendini kınaması, Hazreti Ömer'in bir bayramda, çıplak ayakla mescide geldiğini gördüm.